13 Melek'ten merhaba. E, bu geceki güncel drone ve ambient kayıtları seçkimize Celestial Tracks mahlaslı Finlandiyalı müzisyen Johnny Judden ile başladık. E, yakın zamana kadar ritmik kulüp prodüksiyonları tanınan ancak bu sene başında yayınladığı Serpent Power kaydında perküsyon ve melodiden arınmış akışkan ve soyut ses manzaraları sunan Juden yeni albümü Listen, Here Know, Become, Be'de minimalist ses tasarımı deneylerine devam ediyor. Bu kayıtta yer alan Invisible Machine'in akabinde 2001'den beri Benoa Puyulard mahlasıyla faaliyet gösteren ABD'li prodüktör Thomas Meluhu misafir edip 2018'de yayınladığı May kısaçalarının Gölgeli ve Kasvetli Kardeşi kimliğindeki Atra kaydından kite kulak vereceğiz. Onun da ardından 90'larda yürüttüğü endüstriyel müzik projesi Tear Ceremoni ile tanınan son 5 senedir ise Tapes and Topography mahlasıyla ambient işler üreten Todd Gautreaux'un son uzunçaları Ubiquitous Clause'dan To Find Your Imperfection ile devam edeceğiz. İleşkimizin bu noktasında 2016 senesinde kurulan İngiliz etiket White Label Rex'i vitrine çıkarıyoruz. Bu süreçte Ambient, Modern Klasik, Elektroakustik ve Folk gibi türlerde 70'e kadar yüksek kaliteli kayda ev sahipliği yapan ve kısıtlı basıma sahip fiziksel ürünleriyle müziğin sunumuna da özen gösteren etiketin son dönemde yanındığı bazı albümlerle devam edeceğiz. İlk konuğumuz alan kayıtları ve akustik çalgılarına katkısıyla Yaratılarında organik bir estetik yakalayan İtalyan işitsel sanatçı Emanuele Erante olacak. Gezegenin son dönemde geçirdiği olumsuz değişimlerden ilham alan This World kaydından seçtiğimiz Temples with No Faith'in ardından bu sene başında küresel ısıtmaya dikkat çeken Gronland albümüne yer verdiğimiz anonim sanatçı Glass Bird ile devam edeceğiz. Müzisyen bu sefer coğrafi ilham, ilham kaynağı olarak 78. paralelde bulunan 2600 insan ve 3000 kutup ayısı nüfuslu Svalbard'ı seçmiş ve ismini bu kasabadan alıp buzulları sese tahvil eden bir çalara imza atmış. Bu albümden seçtiğimiz Ağust Fona'nın sonrasında ise seçkilerimizde hem müşterek girişimini Hotel Neon hem de kişisel kayıtlarıyla yer verdiğimiz ABD'li Michael ve Andrew Tesselmayer kardeşlerin bir başka ortak projesi Grey Acres'ı misafir edeceğiz. Asya'nın çeşitli bölgelerinden doğa olaylarına odaklanan alan kayıtlarının synth dronları ve işlenmiş gitarlarla bir araya geldiği Material Force albümünden A Widening Gap birazdan açık radyoda olacak. White Label Rex etiketinden son dönemde albümler yayınlayan üç farklı isimle seçkimize devam ediyoruz. Jack Hyde bugünlerde Edinburgh'da işitsel tasarım alanında eğitim alan müziğine babasından yadigar folk ve saykodüli türlerini, şehir hayatından sızan dub ve kulüp müziği etkilerini ve 12K gibi etiketlerden edindiği ambient ve deneysel seslerin izlerini taşıyan bir isim. Topladığı işitsel kaynak materyallerinden kolaj yaklaşımıyla uğultulu eskizler damıttığı Lowlands uzunçalarındaki Smyr'in akabinde arşivindeki unutulmuş zil, drone, radyo statiği, gitar ve piyano seslerini birbirine örerek rüyalı ses kilimlerini diken Heidelberg şeyle Louis Mihrih'in Time Cut kaydından Memo'ya kulak vereceğiz. Seçkimizin bu düzündeki son konumuz ise İsveçli ikili Old Amika olacak uzun ve soğuk bir gece yolculuğunun yarini olarak işlev gören Tayga albümlerinden Lagan'ı seçtik. <Gülüyor> Geçmişte Planet Moo etiketi çatısına faaliyet gösteren heterotikin üyesi olan ve bugünlerde Mimo, Koma mahlasını kullanan Brighton doğumlu Lara Rix Martin, ikinci solo kaydı Sleepmost'ta Selefi Ghost on Stairs'in içe dönük odağını dış dünyaya, İngiltere kırsalına, güz ve kış mevsimlerine, bulutları ve fırtınaları çevirip başrolünü doğanın oynadığı sinematik bir yaratıya imza atmış. Bu kayıtta yer alan But sonrasında ise Danimarkalı Pau Grabowski'nin Ojerum projesine yer vereceğiz. E, müzisyen her ne kadar sükunetli ve kırılgan işlerle tanınsa da yeni kaydı Without Blood'lı Sun Darkens'ı ünlü Dark Ambient etiketi Psychic Low'dan yayınlamış ve bu seçimle uyumlu olarak biraz daha dışa vurumcu, huysuz ve kötücül seslere odaklanmış. E, bu kayıttan da Tredge Şayel seçkimizde birazdan yer alacak. Kapanışta neredeyse 30 yıl faaliyette olan Norveçli Dark Ambient müzisyeni Helge Sten'in Death Prod projesine yer veriyoruz. Arada çeşitli işlerle ses verse de müzisyenin 2004 tarihli Morals and Dogma'dan sonraki ilk uzunçaları olan tekerure dayalı mütecaviz uğultular ve ses patlamalarıyla dinleyeni etrafımızı saran nefret hissi üzerine düşünmeye teşvik etmeye başlayan Occulting Disc albümünden Occultation 4 ile bu gecelik veda edeceğiz. Program kayıtlarına 13melekradyo.tumblr.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.